Göz damlası orucu bozmaz. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konu hakkındaki kanaati budur. Çünkü göz ile birlikte göz vücuda açılan bir menfezdir. Ee, yani arada bir bağ var vücudun içerisiyle ama bununla birlikte çok az bir miktarı vücudun içerisine giriyor. Ve mideye ulaşması da söz konusu değil. Bu gerekçelerle Din İşleri Yüksek Kurulu ve kurulla birlikte uluslararası... Fıkıh akademileri göz damlasının orucu bozma, bozmayacağı kanaatindedir. Rahat olabilir, oruç tutabilir.